Telefonları tekrar alalım. Arada şunu kaldırabiliriz. Aûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde ve nestaînühu ve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 biz senden önce diyor ey Muhammed Aleyhissalatu gönderdiğimiz her peygambere istisnasız illa nuh'e ile kandimesini vahet ettik enne la ilaha illa Allah fe ene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 Bizim bu beğenimize olmayan bir şeyi bu dinimize sokmaya çalışırsa yaparsa muhakkak ki o amel geçersiz ve Bu Buhari'de gelen rivayette bu. Ve yine Müslim'de gelen rivayette men amelen leysa alayhi Her kim bir amel işler ve o işlediği amelde yaptığı amelde bizim herhangi bir emrimiz yoksa muhakkak o amel merduttur geçersizdir yüzüne çarpılır yani Allah azze ve celle katında hiçbir şey ifade etmez diyor ki aleyhissalatü vesselam muhakkak ki benden sonra yaşayanlar birçok istiraflar görecek birçok fitneler görecek <gülüyor> diyorlar ki ey Allah'ın Resulü ne yapalım sizin üzerinize düşen benim sünnetime ve Rasit hadiselerimin sünnetine uymanızı diyor. O temasetu biha wa adu bin nawal. O sıkı Öyle ki adı dişlerinizle tutunun o ikisine diyor. ve ilyaqum mu muftesatın umur. Sakın olan. Sakın diyor dinde olmayıp da dine dine sonradan sokulan o bitatlardan de uzak durun. Sizi ondan sakındırırım. Çünkü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 Risaletini, peygamberliğini tamamlamadığını iddia ederdi. Böyle bir iddiada bulunmuş demektir. Ve çünkü Allah Azze ve Celle el-yewm-u ekumeltu lakum dinekum. Muhakkak ki bugün ben dinimizi tamamladım buyurur. Her kim bir bid'at çıkarı ve onu güzel görürse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletine hainlik yaptığını iddiasında bulunmuş diyor İmam Malik ve O gün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 değildir. Yine ibadetlerin insan üzerindeki en büyük etkilerinden bir tanesi, izlerinden bir tanesi ilşirah hossadır. İnsanın gönlünün geniş olması, mutmain olması, kalbinin rahat olması, rızkın genişliği ve insanın huzur bulması, selamette bulmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet ve Allah şirin aleyhissalatü vesselamın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 emrettiklerinden emrettiklerini yerine getirir ve nehyetti yasakladığı şeylerden de uzak durur. Bu şayet bu sayede Allah azze ve celle onu sıkıntılarından kurtarır ve onu hiç ummadığı yerden bir plan verir. Lemennette Kim Allah'tan azze ve celle'den hakkıyla korkarsa muhakkak ki onun işinde ne yapar Allah azze ve celle onun işini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 Jaiyuhalladina annu inta tta kullahi yijan lakum furkanı. Ee iman edenler. Şayet Allah azadetleden hakkı hakkıyla korkarsanız yijan lakum furkanı. Size furkanı verir. Yani hakkı ile bahtını birbirinden ayırıcı ayet edebileceğiniz ölçüler verir. ve ykasfir ankum ve sizin günahlarınızı bağışlar, günahlarınızı giderir. O ykasfir lakum sizleri bağışlar.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 Allah'tan istifar edelim. Kim <tuh> nakib sana Allah teveddin. Yürsün <tuh> sema <-i> aleyküm Allah sizden iznize yağmur verir. Ve <tuh> işitkunku kuvveten ila kuvvetikum. kuvvet kapattı <-Zellâ> Bizim günahlarımız sayesinde Allah azze ve celle yer indirdiği birçok bereketi çekmiş almış. O yüzden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 en büyük ibadetlerden bir tanesi hacdır. Ve insanın hayatında gerçekten çok büyük bir dizi vardır. İslam kardeşlerim mükemmel bir ki yapılan ibadetleri Allah size demiş bir zaman küçük bir sevapla geçmemiştir. Bilakis 10 katından 700 katına kadar sevap vereceğini vaat etmiştir. İşte hac da onlardan bir tanesi. Diyor ki Allah Resulü Selam El umratu ile le umratu kefâretun nima beynihumma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 ve afiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin Evet sorusu olan varsa kardeşlerim dersle alakalı